Miktat olduğuyla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın, Günaydın abi Bey. Evet, her sene olduğu gibi gene tabii Afrika sıcağı, bayıltan sıcaklar, Libya sıcağı gibi... Ee...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 32 derece yine. Nem %5 %5 oranında düşüyor sabahtan. Yüzde %75 sabah %40'a çıkıyor şey öğleyin. Cuma 30 derece. Ee, gece sıcaklıkları da 20 21 yap e yani şimdi bugünler ee, cuma günün nem yükseliyor %82'ye çıkıyor. Öğleden sonra da %45'e yükseliyor. Yani cuma günü de epey nemli ve bunaltıcı bir hava gözüküyor bu şekilde.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 Valla günü <gülüyor> öyle Demektir. dışarıda saat Baz ondan sonra top oynamayın, evet. gelmeyin, hoplayıp zıplamayın. Hafif, <gülüyor> yavaş, sulu bir yaşam. Ee, pazartesi 32 tekrar. Yani hava sıcaklığı 30 ile 34 derece arasında dolaşıyor. E, Günün e, en düşük sıcaklığı da 22 ile 20 derece arasında dolaşıyor. E, Geceleyin hava sıcaklığın çok düşmemesi.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 Onlar da Haziran'ın başında başlardı. Yani biz de meteorolojide Haziran'ın başında başlarız. Tam yazı. Ama, Ama 21 Haziran ha, değil mi? Astronomik olarak 21 Haziran. Çünkü 21 Haziran alsak o zaman biz aylık ortalamalar nasıl Meteorolojide problem olacak. <gülüyor> evet. Yani. O yüzden biz başına başlıyoruz hocam. Şimdi e, bakayım şimdi siz soracaksınız ne zamana kadar mevsim. 21 Haziran'a kadar evet. mevsim normalarının Epey üzerinde. 5 derece civarında üzerinde olacağız.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 ve nem yüksek hocam. Bu nemin yüksek olması işi bozuyor. Evet. Yani terliyorum ben şimdi bak şu anda bile. Ama nem, nem, bağlı nem daha doğrusu yüksek olduğu zaman bu ter boğarlaşamıyor. Boğarlaşamadığı zaman da ben soğuyamıyorum yani. Rahatlayamıyorum. Konforum değişmiyor. Konforlu bir hale gelemiyorum. Problem bu. Ne yapacağız hocam? Eee... mi? Oraya geleyim.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 Yeşilköy'e de bakalım. Şimdi tabi İstanbul neresi da çok var yani. İstanbul'u tahmin etmek... Yani bir yerden bir yana kaç kilometre? Ben de artık unuttum kilometresini. 150'yi eskiden 120 falan diyorduk. Şimdi büyüdü İstanbul'un daha evet, da. büyümüş olduğu kesin. Evet. 33, 31, 32, 35 daha gösterenler var pazar gününü. 35, evet. yani bu 40'a yaklaşır o zaman hissedilen sıcaklık. Evet zaten e, yılın ilk 5 ayı da e, tarihin kaydettiği en yüksek 5 ay olarak geçti kayıtlara. E, dolayısıyla bu 2010 yılı içinde gelmiş geçmiş en sıcak yıl olması ihtimalle de çok kuvvetli bir ihtimal olarak gözüküyor. Bilimsel olarak yani ölçümlere evet, göre. Evet rekor kırabiliriz. Alıştık da rekorlara. ha. evet.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 ve onun da tehlikede olduğuna dair de evet. pek çok haber çıkıyor gittikçe artan sayıda. Işte. Evet çünkü onun suyuna göz koymuşlar. İstanbullular. <gülüyor> Biz koymuşuz. Evet. Onun kurutmaya çalışıyoruz o longozu. Tabi o da büyük bir problem yani. O longozu kuruttun demek. Bütün ekolojik sistemi öldürmen anlamına evet. geliyor. Yani orada öyle bir şey. Bir de orada e, bir tane de şey var. Mağara var. iki katlı. Tüp Nisa mıydı? Öyle bir şeydi. İsmim de öyle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 ee, o pelikanların tuzun için o tuzlu şeyin içine yova yapıyor ki kurt, çakal falan gelemez. Tuzla ayakları be. yanıyor falan. Neler öğrendik orada neler yani <gülüyor> ben bu aslında ben bu programda çok şey öğreniyorum. Onları yani Türkiye'de biz onları bilmiyoruz yani. Çoğu farkında değiliz. Bu yabancı belgeseller izleyiz, lisede sanıyoruz ki bütün bu güzellikler dünyanın öbür taraflarında, başka yerde. Burada da böyle müthiş şey var. Orada da bakıyorsunuz koruma altına alan yerlerde bir canlılık başlamış.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 Karadeniz'in tabii güzellikleri işte bu dağ gülleri, orman gülleri falan. Ben çocukluğumda hatırlıyordum o kokuları. Gittim bir kokladım. Aa! Ta kokuyu kaç sene sonra hatırladım yani. O çiçeğin kokusunu. Evet, evet. O koku benim genzimi yakardı küçük yani onu hatırlıyorum. İşte gittik köyümüze gittik, çektik bir sürü şeyler. Mısır tarlası, ayılardan, ha, balıkçılarla konuştuk. Balıkçılar Farza'ya gittik. Farza'da hmm. balıkçılarla